C tebliğde devreler. Bir devrede Cenab-ı ona emri şuydu: Ödünu ila sabi'l Rabb'k <Sessizlik> bil hikmeti ve mowg'zat il ve اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِنَاً ضَلَّ عَنْ سَب۪يلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır. Onlarla en güzel şekilde tartış. Doğrusu Rabbin kendi yolundan sapanları daha iyi bilir. O doğru yolda olanları da en iyi bilir. Nahl Suresi 125 Kim sapıklıkta, kim hidayette, Allah Celle Celaluhu onu çok iyi bilir. Sen sadece vazifeni yap ve gerisine karışma. Bu ayet bir bakıma onu ve cemaatini adeta mağarada şarj olmaya, gerilim kazanmaya davet ediyordu. Arkadan bir devir geldi ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Celle Celaluhu'dan aldığı şu emirlerle tebliğini açıktan ve sert bir dille yapmaya başladı. Cenab-ı Hak bu ayette de ona şöyle diyordu. وَاَنْذِرْ عَش۪يرَتَكَ Önce en yakın hısımlarını uyar. Şu ara Suresi 214 فَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ Artık sana emrolunanı başları çatlatırcasına anlat ve müşriklerden yüz çevir. Hicr Suresi 94 5 Hayatından kısa kesitler. İslam açığa vurulunca baskılar arttı ve bunun üzerine şehit olanlar da oldu. Sümeyye gibi, Yasir gibi, ve daha niceleri. Kimisi açlıktan, kimisi işkenceden, kimisi sinesinden yediği bir mızrak, bir oktan ve derken hicretler başladı. Habeşistan'a hicret, kendi kentlerine geriye dönüş ve ileride gerçekleşecek olan Medine'ye hicret ve hüzün senesi. Hz. Hatice-i Kübra ve Ebu Talib'in birden vefat etmesi, ve esbab açısından Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bütün bütün desteksiz kalması. Aslında Allah Celle Celaluhu sebepler adına O'nun dayanabileceği her şeyi koparıp O'nun elinden alıyor, O'na sürekli müsebbibül esbaba teveccüh yollarını açıyordu. Zira sebepler bütün bütün sükut etmezse fıtrat ve tabiat kanunları için mukarrabin ölçüsünde müsebbibül esbaba teveccüh tahkuk etmez. Sebepler bütünüyle yok edilmeli ki, insan o esnada fıtri meyillerinin yanında, ızdırari ve cebri olarak da Allah'a yönelip, tevhid nurunun sırlarını sezebilsin. Sezebilsin de, vicdanında Sırrı ehadiyet zuhur etsin. Tıpkı Yunus bin Metta'da olduğu gibi. Sonra da ona yaptığı gibi sahil selamete çıkarsın ve şecereyi yaktığın altında ona görmesi gerekli olan nur-u azamı göstersin. Evet, Ebu Talib'i alırken onun bir dayanağını alıyor. Hazreti Hatice-i Kübra radiyallahu anhâ'yı alırken ayrı bir dayanağını alıyor. Böylece, arkadan gelenlere en büyük dersi vermek üzere, onun nazarında sebepleri birer birer yok ediyor. Onu müsebbibül esbaba çeviriyor. Ve sanki ona şöyle diyor, sen daima Allah Celle Celaluhu demeye namzet birisin. Görmüyor musun ki, daha dünyaya gelmeden babanı, Geldikten az sonra ananı, daha sonra dedeni. Evet seni kim himaye ettiyse, birer birer elinden alarak, Daima sana şunu ihtar etti. Habibi zişanım, sakın ha gözlerinin içine başka hayal girmesin. Her zaman beni ara, beni gör, beni duy, beni bil, ve kainatta her çaldığın kapının arkasında benim sesimi duymaya çalış. Allah'ın onu yaşamaya zorladığı bu yol ağır, çetin, zor, tahammül fersa idi ama Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin götüremeyeceği bir yük değildi. Çünkü o Allah Celle Celaluhu'nun gücüyle çok güçlü, Allah Celle Celaluhu'nun kuvvetiyle çok kuvvetli, aczu fakriyle kanatlı, yenilmez bir insandı. Zahiri sebeplerin vefasızlık ettiği yerlerden biri de Taif'ti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, mesajını sunacak temiz sineler bulma ümidiyle gitmiş ve başından, vücudundan, ayaklarından, şakır şakır kanlar akarak geriye dönmüştü. Sonra Akabe'de ilk yedi kişiyle karşılaşma. Bunlar ebul Heysem et ve arkadaşlarıydı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin elini sıkıyor, sonra dönüp Medine'ye gidiyor ve ertesi sene ikisi kadın olmak üzere yetmiş iki kişi olarak biat etmek üzere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geliyorlar. Bunların içinde kadın olarak Nesibe Türl Maziniye, İslam tarihinin daima şerefle kendisini yad edeceği Ümmü Ümare dediğimiz büyük kadın ve bir de Esma binti Amr var. Bu büyük kadınlar o günden sonra seferde, hazerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den ayrılmadılar. Hatta irtidat hadiselerinde Ümmü Ümare, oğlu Habib'in şehit olduğu Yemame'de bizzat yine elinde kılıcı ve Uhud'dakine denk kahramanlığıyla sözünde ve vazifesinin başındaydı. Medine'nin bu ilkleri tarafından Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'yi Münevvere'ye davet edilir. Ve kumandan ordusunun başındaydı artık. O güne kadar kimsenin burnunu kanatmamış, kimseye bir şey dememişti. Hatta o, sallallahu aleyhi ve sellem, birine bıçağı verirken dahi onun keskin tarafını kendine doğru tutar, sapıyla uzatırdı. Çünkü adam ürperebilir, korkabilirdi. Evet o, sallallahu aleyhi ve sellem, böylesine incelerden inceydi. Ve o güne kadar hayatında hiç kimseyi incitmemişti. Ne var ki, hak ve hakikatin intişarı ve Kur'an'ın dört bir yanda şehbal açması karşısında rahatsız olan, rahatsız olup engellemeye çalışan yarasalara karşı elbette o sahibül kablîb kılıcını kullanacak ve ey yarasalar artık nurun önünü alamazsınız. Size gece yaşamak düşer. Sabulun gündüzün ışık ordusunun ve ışık süvarilerinin önünde durmayın diyecekti ve dedi de. Lider tebaasıyla iç içe ve kumandan ordusunun başındaydı. Önce ictimai meseleleri halletti. Asabı ı kiramı kardeş yaptı. Ehli kitabı kendi saflarına çekti. Onlarla sulh oldu ve bir anayasa hazırlayarak herkese emniyet ve güven telkin etti. Daha sonra askerliğe yöneldi ve küçük müfrezeler teşkil etti. Derken etrafa keşif kolları çıkarmaya başladı. Keşif kollarının sayı itibariyle on kişi ve daha az olanları ekseriyetle istihbarat ağırlıklı vazife görüyorlardı. Bunlar etrafı gözetiyor... Muttali oldukları haberleri gelip Allah Resulüne ulaştırıyorlardı. Bir de sayı itibariyle daha fazla olan müfrezeler vardı. Bunlar silahlıydılar, eğitimliydiler, her an vazifeye hazır bulunurlardı. Bunlara bugünkü ifadesiyle vurucu timler diyebiliriz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin timleri yer yer keşif vazifesi de yaparlardı. Ama iktiza ederse vuruşmasını da çok iyi bilirlerdi. Kendileri de 4 defa bunların başında bulundu. Bazen sayıları 200 kişiye varan keşif kolları da olurdu. Bunlar daha çok düşmanı sindirme, içlerinde panik hasıl etme gibi vazifeler görürlerdi. 6 seriyelerdeki hedefleri Müslümanlar hesaplaşmanın her çeşidine hazırdılar. Müşrikler de var güçleriyle onları böyle bir hesaplaşmaya zorluyorlardı. Vahiy geleli 13 sene, hatta içine girilen sene itibariyle 14 sene oluyordu. Işıktan rahatsız olan insanlar durmadan ışığı söndürmeye çalışıyor ve her yerde iman ve Kur'an hizmetinin üzerine yürüyor. Fırsat buldukça Birer birer Müslümanları derdest ediyor ve canlarına kıyıyorlardı. Bugün Bulgar mezalimi, Moskov mezalimi, Hindu mezalimi diyoruz. Diyoruz da hiç olmazsa bugün bu tür zulmü kınayanlar var. O gün Müslümanlara yapılan şeyleri kınayan bile yok. Kimse sesini çıkarmıyor. Kureyş ne yaparsa yapsın makul görülüyor ve vahşetin en utandırıcısı dahi tabii kabul ediliyordu çünkü Kureyş Mekke'nin efendisiydi ne isterse yapabilirdi onun bu despotizmasını yıkmak da yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme düşüyordu onun için seriyeler hazırladı ve dört bir yana saldı o bu keşif kolları ve vurucu timlerle belli hedeflere varmak istiyordu bu cümleden olarak a Müslüman varlığını hissettirmek. Çevrede kendi mevcudiyetini hissettirerek müşriklerin Müslümanları Mekke'den kovmakla İslam nurunu söndüremediklerini göstermekti. vallahu mutim nuruhu walau Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmeye çalışıyorlardı. Bilmiyorlardı ki Allah durmadan nurunu tamamlıyor. Saf Suresi 8 Çölün o karanlıklı vahşeti ve birinci cahiliye içinde bile Allah nurunun söndürülemeyeceğini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara bu şekilde göstermek istiyordu. ve kuvvetin Hakk'a ait olduğunu göstermek. Hem ispat ediyordu ki, hüküm sadece Mekke müşriklerine ve Kureyş'e ait değil. Hakk'ı temsil edenlerin de bir hissesi, bir payları var. Ve bir gün gelecek, kuvvet elindeki bütün silahlarıyla Hakk'a teslim olacaktır. İşte o gün yeryüzünde söz sadece ve sadece Hakk'ın eline geçecek. Ve işte o zaman, Hukukun üstünlüğü tam olarak gün yüzüne çıkacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'in haklı olmadığını, fakat kuvveti ellerinde tuttuklarından dolayı yer yer ve muhakkaten Hakk'a galebe çaldıklarını biliyordu. Bunun için de Allah Resulüne hakkın kuvvetinin ilan edilmesi lazım geliyordu ki, işte o da tertip ve teşkil buyurduğu bu seriyeleriyle çevresine bunu anlatıyordu. Yani Ebu Süfyanların, Ebu Cehillerin, Utbelerin, Şeybelerin, İbni Ebi Muayitlerin, Velidlerin, insanlık üzerinde herhangi bir haklarının olmadığını, aksine onların insanlığın haklarını gasp etmiş istismarcılar olduğunu fiilen ortaya koyuyordu. C. irşada zemin hazırlamak. Bu seriyyeler, irşat yolunun önündeki engelleri açmaya matuftu. Evet o, sallallahu aleyhi ve sellem, çölde bu keşif kollarıyla, zabıta kuvvetini ele geçirecek, kendi mürşitlerinin, mübellilerinin, köy, kent, her yerde gezmelerini temin edecek, yolları emniyet ve güven altına alacak, mürşitlerine çalışma atmosferi hazırlayacaktı. Bu mülahazalarla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiç durmadan çevreye seriyeler çıkartıyordu. Hicretten sonra Bedir'de hasımlarıyla hesaplaşacağı güne kadar tam 17 defa etrafa yıldırım birlikleri gönderdi. O birkaç ayda varılabilecek yerlere hatta Mekke'nin önlerine kadar 17 defa yıldırım hareketi tertip ederek Düşmana ruhaniler melekler gibi göründü ve içlerine korku saldı. Onları yavaş yavaş Bedri Kübra'ya çekerken tam felç etmiş olarak çekiyordu. De emniyeti temin etmek. O günlerde çölde çapulculuk hakimdi. Kim kuvvetli ise o haklıydı ve mazlumun hakkı hayatı yoktu. Kim kuvvetliyse o sürekli eziyordu. Bunun karşısında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunu planlıyordu. Her yerde askeri müfrezeler gezecekti ama, kimsenin kıdına dokunmayacak, malına el sürmeyecek, ırza namusa ilişilmeyecek. Evet, silahlı insanlar milletin kapısının önünden geçecek ama, onlar emniyet ve güvenin bekçiliğini yapacak, kimsenin burnunu kanatmayacak ve herkese göstereceklerdi ki, çölde çapulculuktan başka şeyler de oluyormuş. Bunu temsil etse etse, ancak ta baştan çapulculuğa karşı ilanı harbeden eden, Hazreti Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem temsil edebilirdi. Bu arada herkes şunu çok iyi duymuş, anlamış ve bilmiş olacak ki, çöl sadece Mekke müşriğinin değil, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin de onda bir hakkı var. Ve bu hak zamanla inkişaf edecek, nurun yayıldığı gibi yayılacak, her evde, her hanede, her vicdanda, her zihinde kendisini hissettirecek ve ettirdi de. 7 seri A ilk seriye ve Hazreti Hamza radıyallahu an. İşte bütün bu maksatları taakkuk ettirmek için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha hicret buyurur buyurmaz ilk yıldırım harekatı emrini yanına yüz kişi de katarak Hazreti Hamza radıyallahu anha vermişti. O günlerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, çölde öyle bir haber ağı kurmuştu ki, kuş uçsa onun haberi olurdu. O günlerde içinde pek çok muhacir malının da bulunduğu bir kervan, yeni Medinelilerin gözünün içine baka baka yakın bir yerden geçiyordu. Seyyidina Hazreti Hamza radıyallahu an düşmanın gözüne bilinenden çok farklı göründü. Kimsenin burnunu kanatmadı ama, düşmanın kalbine korku saldı ve onları felç etti. Öyle ki, arkalarına bakmadan kaçtılar. Onlar çölde kaça dursunlar, köylü kentli herkes onlara bakıyor şöyle düşünüyordu. Demek Mekkeliler artık değişik bir kuvveti, bir gücü de kabulleniyorlar. Bu ruh aletinin, ...insanların gönlünde nasıl bir tesir yapacağı... ...tariften varestedir. Mekkeli bu hareketlerin hemen hepsinde... ...çareyi kaçmada buluyordu. Mekkeli kaçarken... ...Müslüman da onu kovalarken... ...etrafta mütehayyir, şaşkın, hayret içinde... ...ne yapacağını bilemeyen... ...ve kader denk çizgisinde bulunan... ...kimselerin bulundukları kefeye... ...Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yumruğunu bütün şiddetiyle indiriyor ve o kombinezonu kendi hesabına değerlendiriyordu. Halkta yaygın kanaat şu merkezdeydi. Demek ki müşriklere bundan sonra kaçmak düşüyor. Evet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem iyi bir erkana harbi olarak hasımlarını kovalıyor ve bu mana bu ruh ortadakileri büyülüyor ve teseri altına alıyordu her gün gönüller İslamiyete karşı daha da yumuşuyor ve değişik kabilelerden fevç fevç İslam'a dehalet oluyordu yollar artık emniyet altına alınmış İslam güç ve kuvvetini göstermiş hak temsil edilirken ihtiyaç duyulan güç ortaya çıkmış ve herkes şimdi biraz daha farklı düşünüyordu B. ikinci seriye. Arkadan hemen ikinci seriyeyi tertip buyurdu. Ve bunda da kimsenin burnu kanamayacaktı. Çünkü maksat bir çıkartma veya indirmeydi. Her şeyde kuvveti esas alanlar, kuvvetlerinin ve fendi'nin bozulduğunu görsünler. Kuvvetin bir şeye yarasa da her şeye yaramadığını anlasınlar, isteniyordu. Ve kuvvete, hak buğutlu kuvvetle mukabele ediliyordu. Evet, kuvveti elinde tuttuğu halde, zulme, cebre, gadre, haksızlığa girmeme. Aksine güçlü olmakla beraber, adil ve merhametli olma. Hem o kadar ki, şayet yabancı birinin koyunundan, süt içecek olsalar, bunun hakkını verelim de, sizin koyununuzdan bir süt içelim demeye kadar, ukba referanstı. Müslümanlar bu hal ve davranışlarıyla öyle bir imaj hasad ettiler ki bunlar çöl insanının bilmediği şeylerdi. Bunları hayret içinde seyrediyor ve ihtimal acaba gökten İbrahim'in dediği melekler mi indi zannına kapılıyorlardı. Ne tatlı zan, ne tatlı bir düşünceydi bu. C. Ubeyde bin Haris seriyesi Ubeyde İbni Haris radıyallahu an, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Haris'in oğlu ve Abdülmuttalib'in de torunuydu. Bedir'de dizleri kesilmiş kanlar içinde, Allah Resulü'nün huzuruna götürüldüğünde henüz ölmemişti. Ya Resulallah, cephede savaşırken ölmedim. Söyle bana Allah aşkına, ben şehit miyim? diyen, yüreği tir tir titreyen, Ubeyde İbni Haris radiyallahu an. O da Rabi vadisinde düşmana bir korku saldı, bir dehşet ve bir belvele verdi. Sonra da geriye döndü ki, bu da Kureyş için bir felç ve ikinci bir şoktu. Kureyş'in de Kureyş kervanlarını idare edenlerin de, çölde Kureyş'e gözcülük yapanların da, bu şokların tesirinden senelerce kurtulmaları mümkün değildi de başta o vardı. Yıldırım hareketleri birbirini takip ediyordu. O bu seriyelerden sonra doğrudan doğruya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 200 kişilik bir kuvvetin başına geçerek Şama giden Kureyş kervanını tehdit edecekti. İş o kadar mükemmel planlanmış ve öylesine yollar kontrol altına alınmıştı ki eğer Allah Resulü geçin gidin demeseydi, kervanın geçip gitmesine imkan yoktu. Bu öyle bir tehditti ki, Kureyş'in yürekleri ağızlarına gelecek, ötleri patlayacaktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bizzat işin başında bir nara atıyor, ortalığı velveleye veriyor, ormandaki arslanların ödünü koparıyor, ve yine hiç kimseye ilişmeden, kimsenin kılına dokunmadan geriye dönüyordu. Benzeri bir mülahaza ile yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem... ...az bir kuvvetin başında, bu vatta düşmanlarıyla karşılaşıyor... ...onlara gözdağı veriyor ve geriye dönüyor. Aynı çizgide, de düşmanlarıyla karşılaşıyor... ...yine yüreklerine korku salıyor ve herkese çapulculuğa karşı çöl emniyetinin garantörü olduğunu hatırlatıyor ve geriye dönüyor. E. Abdullah İbni Cahş seriyesi En son Abdullah İbni Cahş ki bu da halasının oğluydu ve vazifelendirdiği kimseleri hep yakınlarından seçmişti. İlk emirleri de yakınlarından seçmiş ve dini karabeti Cibilliği karabetle tahkim etmişti. Zira o güne kadar Müslümanlar silah kullanarak kasımlarıyla hesaplaşmamışlardı. Akrabalarıyla kavga etmek, akrabalarını öldürmekse çölü de, çölün kanunlarını da alt üst etmek demekti. Bu itibarla Bedri Kübra çok önemliydi. Bedre giden yolda bu seriyelerden geçiyordu. Bedri Kübra'ya giden bu yolda o, seriyelerin başına Hazreti Hamza, Ubeyde İbni Haris, Sa'd İbni Ebi Vakkas ve Abdullah İbni Cahş gibi yakın akrabalarını seçmiş ve bu çetin, çöl mantığına ters, ağır sorumluluğu yakınlarına yüklemişti. Bu arada, üç dört seriyede de bizzat kendileri bulunmuşlardı. Abdullah İbni Caş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, halazadesiydi. Uhud'un dillere destan bu büyük bahadırı, günümüzde bilinen şekliyle hipermetrop mu yoksa ağır bir miyop mu nasılsa gözleri görmüyordu. Ve herhalde sadece karartıları hissediyordu. Buna rağmen hiçbir harpten geriye kalmamıştı. Ve Bedir'de kıyasıya savaşmıştı. Uhud'da bozgunu görünce bunu bir türlü hazmedememiş ve sağda solda ölüm peylercesine savaşmıştı. Sad ibn-i Vakkas diyor ki bir aralık gözü dönmüş bir vaziyette bir kayanın dibinde aniden karşıma dikildi. Bana dedi ki gel tam sırası şurada sen dua et ben amin diyeyim ben dua edeyim sen amin de. Tam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yakışır bir halazade ruhun şad olsun ve makamın da firdevs sen bize yürünmesi gerekli olan yolu gösterdin sen bize zilletle yaşamaktansa izzetle ölmeyi öğrettin sen Resulullah'ın şehit edilmesi bahis mevzu edildiği bir yerde yaşamanın abes olduğunu canını vererek anlattın Ruhun şad olsun. Gözü dönmüştü. Ukba ve Allah'a ulaşmaktan başka bir şey düşünmüyordu. Azdan gözünü kesmiş, çoğa teveccüh etmiş, halktan Hakk'a yüz çevirmiş ve kesretten vahdete yönelmişti. Yönelmiş de, gel sen dua et ben amin diyeyim, ben de dua edeyim sen amin de demişti. Siyer kitapları ittifakla naklediyorlar. Oturduk diyor Sadib ibn Ebi Vakkas radiyallahu an. tam muharebenin kızıştığı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefat ettiği şayiasının yayıldığı bir anda o dua edecek ben amin diyeceğim. Ben dua edeceğim o amin diyecek. Ben dua ettim ve şöyle dedim Allah'ım hasımlarımızla hesaplaşıyoruz. En güçlü hasımları karşıma gönder. Onunla kıyasıya yaka paça olayım ve sonra haklarından geleyim. Sonra da gazi olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme döneyim. O benim bu içten gelen duama amin dedi. Sonra o şehit namzeti başlamıştı dua etmeye ve şöyle diyordu. Allah'ım bana çalımlı bir hasım gönder. Savaşın tam hakkını vereyim. Ben onu hırpalayayım ama sonra o beni öldürsün. Çünkü benim için artık hayatın manası yok. Zira Resulullah şayet şehit olduysa burada artık benim için yaşama kabestir. Sonra benim burnumu dudağımı birer birer kessin. Sonra ben yüzümden, kulağımdan, burnumdan, dudağımdan, gözlerimden akan kanlarla senin huzuruna geleyim. Sen bana de ki, Abdullah, burnunu, dudağını, kulağını ne yaptın? Ben de sana diyeyim ki, Allah'ım ben utandım günah işlemiş uzuvlarımı sana getirmeye. Habibinin yolunda kavga ederken döktüm geldim dua müthişti ben bu müthiş adamın müthiş duasına amin dedim Allah'a yemin ederim ki Uhud bittikten sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem halazadesini arattırdı buldu ne dudağı vardı ne burnu vardı karnında da mızraklar dönüp durmuş ve bağırsakları da deşilmiş vaziyetteydi gözleri hakikate açıldıktan sonra varsın dünyayı tam görmesin, varlığı buğulu buğulu seyretsin ne çıkar. İşte Nahle seriyesinin başında bu Abdullah İbni Cahş vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu 12 arkadaşıyla beraber Medine'ye tam 500 kilometrelik mesafede bulunan Nahle denilen yere göndermişti. Nahle Mekke'nin burnunun dibinde bir yerdi. Oraya kadar gidip gelecek ve oradan Mekkelilerin durumunu terassut edecekti. Ölümü birkaç kere göze almayan bir insanın böyle bir vazifeyi omuzlaması düşünülemezdi. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o insan seçimindeki fetanetini göstermiş ve seriyenin başına tam adamını bulup koymuştu. Oraya... Hayatı istihkar eden ve durmadan ölüm kovalayan bir yiğit gerekliydi ve Abdullah tam bu işin eriydi. İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem ona bir mektup verdi. Mektupta bu seriyenin yapacağı işler yazılıydı. Ancak mektup hedefe varıldıktan sonra açılıp okunacaktı. Ayrıca ona şu tembihte de bulundu. Sakın oraya götürmek için kimseyi zorlama. Adamlarını hep gönüllülerden seç. Daha önceden işi kabullenenlerden biri, mesele gönle bırakılınca mazeret beyan edip vazgeçmişti. Diğerleri denileni tatbik etti ve nahle denilen yere kadar gittiler. Emirnameyi orada açtı. Allah Resulü'nün emirlerini bir bir yerine getirdi. Derken hiç beklenmedik bir hadisede bir müşrik öldürüldü. Kaçanların ganimetleri de alınıp Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme getirildi. Bu seriyyede yapılanlar beklenmedik şekilde olmuştu ve katiyen Allah Resulü'nün emri dahilinde yapılmamıştı. Aniden zuhur eden bir hadisede istenmediği halde böyle bir şey olmuştu. Mekkeliler bunu büyüttü ve Muhammed haram aylarında adam öldürüyor dediler. Daha sonra bu mevzuyla ilgili ayetler nazil oldu ve onların çıkardığı fitnenin haram ayda adam öldürmekten daha şiddetli olduğunu beyan buyurdu. 8. seriyelerin Neticeleri A. Çölde hakimiyet ele geçmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'ye teşrif buyurduktan az sonra başlayarak, bu minval üzere yıldırım hareketleri tertip ediyor, düşmanlarını sindiriyor, onların içlerine korku salıyor, iktisadi hayatlarını tehdit ediyor, onları mali ve iktisadi bunalımlara itiyor ve hadiseleri Bedri Kübra'ya doğru çekiyordu. Bütün bunları yaparken de öyle bir haberleşme ağı kurmuştu ki, o gün Kureyş, Resulullah'ın kurduğu bu haber ağıyla evlerinin içinde olan şeylerden dahi haberdar olduğu pani içindeydiler. Her yerde görüşülüp konuşulan şey şuydu. Bir insan böyle bir haber ağıyla kuş değil sinek dahi uçurtmaz. Asımlarının yaptığı şeyleri bilir. İş böyle olunca paniin buğutlarını tahmin etmek oldukça zordur. Bize askerde derlerdi ki Muharebe, muhabere demektir. İyi bir muhabere teşkilatınız varsa ve iletişim mükemmelse bir ölçüde zaferin yarısı garantilenmiş sayılır. Hasımlarınıza haber sızdırmayacaksınız ve onlardan günü birlik sürekli haber elde edeceksiniz. Merkezi de dakikası dakikasına olanlardan haberdar edeceksiniz. Günümüzde teknik bu kadar ilerlemiş olmasına rağmen, karşı cepheye sızdırmadan haber ulaştırma oldukça zor. Ve hele onlardan haber sızdırmak. Halbuki o iptidai şartlarda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, nasıl bir haber ağa kurmuş idiyse, haberler çok seri, hem de fevkalade bir güvenlik içinde intikal ediyordu. Kendisine vahiy nasıl güvenle, Cibril gibi, itaatkâr, emin. Orada kendisine itaat edilir. O emindir. İle Serfiraz bir melek vasıtasıyla getiriliyordu. Kurduğu haber ağı da adeta aynı güven ve aynı hassasiyet içinde işliyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem güvenirlilik adına bu mükemmel haber ağı ile başarılı bir iletişim içindeydi. Hiçbir haber sızmıyor, düşman hiçbir şeyden haberdar olmuyor, onunsa kaçırdığı tek haber bulunmuyordu. Batının deha çapında kabul ettiği komandanlar vardır. Sezar, Anibal, Napolyon ve bunlar arasında sayabiliriz. Ancak tarih şahittir ki bunların hiçbiri, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kurduğu haber anı kuramamış ve düşmanı yakın takibe almada Allah Resulü'nün topuğuna ulaşamamıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin haberlerinden dışarıya sızan bir tek vaka bilmiyoruz. Yoksa bir avuç insanla o kadar kefere ve fecerenin hakkından gelinmesi mümkün değildi. Esbab dairesi içinde inayet ve tevfik, Temkin ve tedbirin, inayet sahibinin inayeti ölçüsünde derin bir buğdudur. Kudret dairesi içinde de, temkin tedbir, ilahi tevfikin sığ bir vesilesidir. O, sallallahu aleyhi ve sellem, bizim rehberimiz olma mevkiinde, esbab dairesine göre hareket ediyordu. Sadede dönüyoruz. Cihan harplerinde gördük ki bir ülkenin limanlarını, ithalat ve ihracatını tehdit altında bulundurmak, onları iktisadi ambargo içine almak, o ülke insanının iki ayağını bir kaba sokmak, yarınlarına karşı onları güvensiz hale getirmek çok önemlidir. Evet, sizin kanınıza ekmek doğrayıp yemek isteyen hasımlarınızla yaka paça olmaya giderken, veya onları buna doğru çekerken elbette ki önce onları felç etmeniz gerekecek. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bu yıldırım hareketleriyle hasımlarını böyle felç ediyordu. Artık Mekke'nin güvenliği kalmamıştı. Ve çöldeki şaşkın adam şöyle düşünüyordu. Bundan böyle Mekke'li müşrik bizi koruyamaz. Bizim için güvenlik kaynağı olamaz öyle anlaşılıyor ki insanlığın kaderi başkalarının eline geçti. Öyleyse bizim onlara dehalet etmemiz ve uymamız daha uygun olacaktır. Evet böyle düşünüyor ve fevç fevç Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme dehalet ediyorlardı. Kimsenin burnu kanamasa bile kervanlar daima tehdit altındaydı. Evet bütün bu hareketler esnasında arz ettiğim gibi nahlede bir talihsizin Müslüman oklarına hedef olmasının dışında herhangi bir insanın kılına dokunulmamıştı. B. Artık çöl emindi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu seriyeleriyle hedeflediği şeylerin hepsini birer birer elde etmiş bulunuyordu. Artık çölde bir değişik güç ve kuvvetle kendisini hissettirmeye başlamıştı. Mütegallip Kureyş karşısında bir Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vardı. Ve bir Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem cemaati vardı. Ne var ki, sağda solda kuvveti temsil ettiği, çapulcu kuvvetleri bozguna uğrattığı halde, hiçbir zaman kuvveti bir zulüm aracı olarak kullanmıyordu. Karşı tarafın elinde ise kuvvet, ''Ben haklıyım.'' diyor. Herkesin hukukuna tecavüz ediyor. Gece baskınları yapıyor. Mazlumu, zayıfı eziyor, inletiyor ve iniltileri de ne gibi dinliyordu. Bu yeni kuvvetse başka bir kuvvetti. Bu adeta gökten inmiş bir kuvvet gibiydi. Elinde kuvveti tutuyordu ama hak karşısında da temennâ duruyordu. Hukuka fevkalade saygılıydı. Evet hak, insanlık tarihinde bu seviyede bir kere böyle saygı ve ihtiram görüyordu. O da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin eliyle oluyordu. Aksine başka zamanlarda her gece gelen kendine göre kanunlar koydu. Ve bu hukuktur dedi. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Celle Celal Luhu'nun vaz ettiği hukukun üstünlüğüne daima saygılı oldu. Saygılı oldu ve parmağını, haramın mahzurlunun en küçüğüne dahi uzatmadı. İşte bütün bunları çöl çöl insanı onun çoraklaşmış düşüncesi herkes ve her şey gördü. Badiye bunu gördü. Karanlıklar bunu gördü. Çadırların çardakların önlerinden o müthiş timler geçiyor ama ne kadına kıza ilişiyor, ne elin alemin kazandığı şeylere el uzatıyor, ne de haksızlığın en küçüğünü irtikab ediyordu. O bunları göstermeyi hedeflemişti ve şimdi de gösteriyordu. Artık güven yavaş yavaş Mekke'den Medine'ye doğru kayıyor ve onun ufuklarında türleniyordu. Çünkü emin oradaydı. Emin, bir zamanlar Mekke'nin kadrini bilemediği el-emin... ...ve bizim Muhammedur Resulullah, el-sâdikul va'dil emin dediğimiz emin artık Medine'deydi. Emniyet eminin yanında olur. Çöl insanı böyle düşünüyor ve Medine'ye doğru kayıyordu. Hususiyle son zamanlarda Kureyş bütün bütün gücünü yitirmiş onlara hiçbir güven veremiyordu. Başkalarına güven vermek şöyle dursun, kendi kervanları bile tehdit altındaydı. Bu mülahazalar, müşrik çevrede sürekli çözülmeler meydana getiriyordu. Bunları gördükçe Mekkeliler öfkeden patlayacak hale geliyorlardı. C. Vaktinden önce yakalamak önemliydi. Düşmanı kızdırmak, canını sıkmak, Vakitsiz, erken harekete sevk etmek için önemli bir meseledir. Size yeni olmuş bir hadiseyi arz edeyim. Bana birkaç defa sordular. Türkistan, Özbekistan, Gürcistan, Dağıstan gibi ülkelerde hareket var. Kırım'da bir ölçüde yine hareketler var. Bu hareketler Nebilerin vadinde, velilerin yadında, güvercinin kanadında ve ahir zamanda beklediğimiz o mutlu günler midir acaba? Ona doğru mu gidiliyor? Yani esir milletler hürriyetlerini, hak ve hukuklarını elde edebilecekler mi? Doğru, ona doğru gidiliyor. Fakat şu andaki hareketlerin bazılarını senarize edip sahneye koyan hasımlarımızdır. Evet, oralarda bizim soydaşlarımıza, bizim dindaşlarımıza, bizim eski kardeşlerimize ait hareketler, hep başkaları tarafından planlanıyor. Çünkü biz henüz oralarda yumurtanın içinde civciv veya tavuğun altında yumurta gibiyiz. 3-5 tane çapulcuyu tahrik ederek sokak hareketine zorlayacaklar ve arkadan da mekanize birliklerini üzerimize sürecekler ve daha yavruyken başımızı ezecekler. Zira Gürcistan'dan 3-5 sergerdan Bulgaristan'a gitti da göründü, Sofya'da göründü ve şöyle dediler: Biz Rusya'da baş kaldırdık ve bir kısım haklar kopardık. Baş kaldırın, hak koparın. Bu önemli bir meseledir. Vakitsiz belli bir sahaya çekme ve iflahımızı kesme gayretidir. Ama bilmiyorlar. Hak daima galibe çalacak ve ezilmeyecektir. El ve la ve o hep üstte olacaktır ve onun üstünde olunamayacaktır ve inşallah kendi oyunları kendi başlarına dolanacaktır ve la illa hile komplo kim müstehaksa onun başına dolanır Fatır suresi ayet 43 evet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir bakıma sindirme hareketleriyle hasımlarını tahrik ediyordu. Kervanlarımız tehlikede, iktisadi hayatımız tehdit ediliyor. Çöl adım adım ona doğru kayıyor. Öyleyse çıkıp Bedir'de hesabını görelim diyorlardı. Evet, o devirde cahiliyenin şeytanı Ebu Cehil onlara işte bunları söylüyordu. Hatta çokları yarı yoldan döneceklerdi ama o, hayır bu işi burada bitirelim. Bitirelim zira biz onun işini bitiremezsek o bizim işimizi bitirecek diyor ve tahriklerini devam ettiriyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hedefi de buydu. Kur'an da ona bunu talim ediyordu. وَاِذْ وَا لِيَا <gülüyor> Karşılaştığınızda olacak işi oldurmak için onları gözlerinize az gösteriyor ve sizi de onların gözünde azaltıyordu. Bütün işler dönüp Allah'a varır. Enfal Suresi 44 Allah Celle Celaluhu onlara sizi sizi de onlara az gösterdi ki ummadığınız bir yerde bir tablo, bir hadise, bir vak'a meydana geliversin. Zaten Allah celle celaluhu hükmünü vermişti ve onun verdiği hüküm de kaza olacaktı. Bu itibarla başlarına gelecek akıbet muhakkaktı. Bundan kaçamazlardı. Allah hasımlarını ona doğru çekiyordu. Ve bir gün bedri Kübra'da vakitsiz olarak kendilerini Müslümanların karşısında bulacaklardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin harp stratejisini bilmiyorlardı. Kovmuşlar, içlerinden atmışlardı. İşte şimdi de tir tir onun karşısındaydılar. Bir seneden beri ihkakı hak etmek, onların aldıkları hakkı istirdad etmek ve onların kuvve-i maneviyelerini kırmak için seriyeler tertip eden bu insanın nasıl bir erkan-ı harp olduğunu belki birkaç saat sonra anlayacaklar da ama bunun hiçbir yararı olmayacaktı. Evet. Bedir'de öyle bir erkan-ı harp ile karşılaştılar ve hiç bilmedikleri bir harp stratejisi ile mukabere gördüler. Derken darman duman oldular. D. Bütün hadiseler Bedre hazırlıktı. Evet, Bedri Kübra'ya gelinmişti ama... ...bu geliş basit insanların... ...hatta sıradan Erkan-ı Harplerin gelişi gibi değildi. O sallallahu aleyhi ve sellem... ...nereye gittiğini çok iyi bilerek Bedre gidiyorum... ...düşmanlarımla yaka paça olacağım şuuruyla oraya gelmiş... Gelinceye kadar da tam on yedi defa değişik yıldırım hareketleriyle düşmanın yüreğini ağzına getirmiş. Ve her evde, her ocakta, her bucakta şok tesiri yapabilecek güç ve hareket gösterisiyle ruhen onları felç etmiş. Kendi güçleri hakkında onları şüpheye düşürmüştü. Hatta Mekke ve Mekke civarında Ümmül Kura'da ...artık emniyet ve güven yok dedirtmiş Böylece çölü efkarının yanına çekmiştir ki artık emniyetin emin insanın yanında olduğunu herkes kabulleniyordu zaten cahiliye de ona Muhammedül emin deyip onu emniyetin biricik temsilcisi olarak görmüyor muydu o gökte de emindi yerde de Lisanı nezihinde bir gün, hem bir ihtar, hem de tahtisi nimet olarak şu inkisara amis sözler dökülmüştü. Ben de emin olmazsam kim emin olur ki? Ben gökte emin, yerde de eminim. Artık çöl, emin kim, emniyet nerede bunu ayan beyan görüyordu. Evet emin şimdi beledi emin olan Medine'de oturuyor, ve efendilik de Kureyş'in elinden Medine'deki Kureyş'in efendisinin eline geçiyordu. O sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'in de efendisiydi. Beni Haşim'in de Topyekün insanlığın da bütün bir varlığın da. Onun yaratılışı varlığın ille gayesiydi. Ve o لَوْ لَا كَمَا خَرَقْتُ Olmasaydın ''Kainatı yaratmazdım'' yüksek payesiyle taçlanmıştı. Hadis kriterlerine takılan bu söz, o noktada vize alamasa da, mananın vakaa mutabakatı cevazıyla, her zaman beyan iklimlerinde serbest dolaşabilir. Evet, o olmasaydı kainatın manası anlaşılmayacaktı. Eşyanın hakikatine nüfuz edemeyecektik. Dünya nedir, ukva nedir bilinemeyecek... Vicdan nedir, insan nedir anlaşılamayacak ve dünya bir matemhaneden farksız olacaktı. Her ölen bizi ağlatacak ve her ızdıraplı hadise bir tortu gibi sinelerimize çökecekti. Biz karanlıklardan kurtulup aydınlıklara uyanmayı onun sayesinde öğrendik. Şu kendi özüne bakan yönleriyle cehennem cehennem üstüne dünyayı onun vasıtasıyla cennetler gibi gördük. İmanın dünyada dahi bir cennet hayatı vadettiğini ettiğini, onun nurlu beyanlarıyla öğrendik. İman eden herkesin kalbinde cennet nüvesi taşıdığını ve cennetlere uyanmak suretiyle dünyayı dahi cennet haline getireceğini hep ondan öğrendik. Öğrendik ve huzure erdik. Zikirlerle, Allah Celle Celaluhu'yu anmakla, kalplerin itminana kavuşacağına, Onunla uyandık. Ve... <gülüyor> Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla itminana ulaşır. Ra'd suresi 28 gerçeğine ulaştık. Evet, maddi repahla değil, para bolluğuyla değil, hanla apartmanla değil, yazlık kışlık villalarla değil, imanla... Vicdan huzuruyla, insani değerlere karşı saygılı yaşamakla, itminanla kalpler oturaklaşır, arzular biter, istekler diner. Yoksa bütün dünya bir insana verilse, yine gamı kederi dinmez. Bu hususların bütününde biricik muallimimiz odur, sallallahu aleyhi ve sellem. Medyon ona cemiyeti, medyon ona ferdi. Medyondur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab mahşerde bizi bu ikrar ile haşret. Mehmet Akif Bedir'e giderken asabının kalbinde buğu bu cennet tütüyor ve gözlerinde de cennet yamaçları türleniyordu. Çok iyi hazırlanmış ve huzur içinde oraya ulaşmışlardı. Vicdanlar ona yönelmiş ve artık yollar istermediği neden Mekke'ye ister Mekke'den Medine'ye gitsin. Bundan böyle insanlığın önünde Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem vardı. Artık eminin emniyet ve güven dönemi başlamıştı. Bir gün Adi İbni Hatem'e şöyle demişti. Gün gelecek, şimdi vahşetten, soygunculuktan, eşkıyanın ortalığı kasıp kavurmasından şikayet ediyorsunuz. Hadremut'tan, Hire'den tek başına bir kadın kalkacak, bir kadın kalkacak, Mekke'ye, Medine'ye kadar gelecek ve hiçbir şeye takılmayacak. İşte o dönem şimdiden başlamıştı bile. Çöldeki bu yirmiye yakın emniyet buğutlu hareketleri hem Bedr'in temellerini atmış hem de bütün vahşet zedelere emniyet fısıldamıştı. Yirmiye yakın bu hareketlerde hiç kimsenin burnu kanamamıştı ve hiç kimseye emniyetsizlik telkin edilmemişti. Onun timleri yıldırım gibi her yerde kendilerini hissettiriyor. Ancak geçip gittikten sonra semadan yıldırımı müteakip yağan yağmur gibi rahmet olup iniyor ve sinelerde itminan hasıl ediyorlardı. Zira geçenler artık çölün çapulcuları değildi. Onlar Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin emin askerleriydi. Evet bunlar güven timleriydi. Şekavete karşı, eşkıyaya karşı, anarşiye karşı, kargaşaya karşı, huzursuzluğa karşı ve güvensizliğe karşı güven timleriydi. Geçtikleri her yer, onlardan sonra bu bu rahmet kokuyor. Ve herkes bu rahmet de nereden diyordu. Bu rahmet, bütün varlığa rahmet olarak gönderilen... Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakikatinin semasındaki bulutlardan akıp geliyordu. Bu timler de O'nun gök gürültüsü, O'nun şimşekleri, O'nun yıldırımlarıydı ve çıkardıkları ışıklar O'nun adını yazıyorlardı.